Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Yani. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Aysin bugün programımızda yok. Bugün o kadar çok haberle karşı karşıyayız. O kadar çok yorumlanması gereken konu var ki. Bunlardan ancak birkaç tanesine değinebileceğiz zannedersem ee, bu konular da gerçekten e, şu anda tam da tartışılmış yorumlanmış da değil fazla bir tanesi bu taksimdeki e, dün Kadir Topbaş'ın açıklamış olduğu kentsel tasarım yeni, projesi yeni proje yeni proje mesela ben gazetelere baktım e, fazla bir bilgi yok İçeriği hakkında hatta e, bir şey de yok fazla bir yorum da yok e, açıkçası yani işte ne güzel ağaçlar çiçekler Taksim'de işte göreceğiz falan gibi. Bir de tabii önemli konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Gül'ün bu Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklama. Yani burada ne AVM var ne Gökdelen var diyerek İstanbul'a dolaylı olarak da bir eleştiri getirmiş gibi gözüküyor. Sonra bir konu daha var. Başbakan zannedersem dün gene opera yapacaktım yaptırmadılar dedi. Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili e, son tartışmalara istersen ilk önce Taksim meydanıyla başlayalım bu yeni Taksim yeni taks taksimin yeni çehresi mi diyelim buna e, seçimlerden sonra ihale edilecekmiş e, projeyi nihayet e, Kadir Topbaş açıkladı bundan iki ay önce de zannedersem iki ay oldu ya da iki buçuk ay e, Taksim için üç tane alternatiflerin olduğunu söylemişti bunlardan bir tanesi modern işte bir tanesi ağaçlı falan sanki bunlar birbirine alternatifmiş gibi <gülüyor> e, sıralamıştı. Şimdi projede bir e, şey var. E, çok temel bir soru var. İstiklal Caddesi'ni kaplamayı başaramayan, İstiklal Caddesi'ndeki e, bu granit taş döşemeyi yapamayan belediye koskoca meydanı aynı taşlarla kaplamayı nasıl becerecek? Yani bir tarafında özellikle anıtın çevresinde şeyler görüyoruz. Dikdörtgen silikonlu bir harçla yapıştırılmış malzeme. Bunlar Sultanahmet Meydanında da kullanıldı. Bunlarda pek bir sorun olmuyor. Fakat o istiklalde kullandıkları 40'a 60 granit blokların üzerinden çöp kamyonu, toma falan geçtiği zaman ki geçecektir. Daha başka şeyler de geçebilir üzerinden. Bir kere bunlar e, dayanıklı olmuyor. Çünkü çok hassas kenarlı ve şey oldukları için böyle. E, ...yerleştirilme ayarları falan da e, bir anlık tuttuğu için... ...ondan sonraki her hareketlenme e, bir sonrakinde daha da büyük bir şeye yol açıyor. Daha fazla oynamalar oluyor yerinden. Dolayısıyla bir soru bu. Yani İstiklal'de bir proje yapmayı başaramayan iki defa biliyorsun e, kaplandı. İstiklal ve olmadı. E, bunların proje kesitleri, malzemeleri etüt edilmeden... Yapılması o kadar kolay değil. Mesela ben Turgut Can severin rahmetli Beyazıt Meydanı için yaptığı kaplama e, biçiminin basbaya, ocakta mer şey nasıl çıkarılıyor, taş nasıl çıkarılıyor, bu şahmerdanla nasıl kırılıyor, bunun boyutları nasıl büyütülebilir falan gibi çok temel e, araştırmalara dayandığını biliyorum. Yani o kadar kolay değil. Graniti alalım şöyle e, şeye çizelim, e, hayali olarak. Çünkü bu bir hayali proje. Sonuçta karelemişti. Fakat diğer taraftan da yani geçtiğimiz dönemde açıklanmış olan Taksim projelerinden biraz daha çalışılmış gibi gözüküyor. Daha önce zaten bir proje yoktu. Yani ihale edilmiş olan bir proje vardı mutlaka ama belediyenin sergilemiş olduğu görüntülerde bir kentsel tasarım projesi görülmüyordu. Sadece karalaj yapılmıştı. Üzerine de bir yere lale konmuştu zannedersem. Böyle bir ...tuhaflık var. İstersen ben hepsini bir sıralayayım. Yani benim gözlemlediklerimi hepsini sıralayayım... ...sonra tartışalım. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi... ...meydanın ortasına kümbetler konmuş. Ağaçlar var bunun içine. Yetişkin ağaçlar görülüyor. Bu ağaçların... ...çeşitli böyle... ...platformlar halinde ağaçlandırılmış. Meydanın ortası. Dolayısıyla... ...Kadir Topbaş belki şunu söylemek istiyor. Yani bu meydanda artık... ...ne bir konser olacak... Ne bir toplu gösteri olacak. Bu meydanda ancak piknik yapılabilir. Hani gezi nasıl kullanılıyorsa orada insanlar gelip oturabilirler banklara vesaire. Ama burası artık meydan değil demek istiyor. Yani bence bu projenin en önemli mesajı o. Burası artık meydan olmayacak. Çünkü burası park olacak demek istiyor. Yani ben bunun önemli bir karar olduğunu ve tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu otobüs durağı bile değiştirsek halka danışacağız diyen Kadir Topbaş'ın Şehrin en önemli meydanını ortadan kaldırmasını inşaatla da kaldırabilirdi, ağaçla da kaldırılabilir. Burada temel bir karar veriliyor. Yani bir şehircilik kararı bu. Meydan artık olmayacak, burası bir park olacak diyor. Bence bu çok tartışılması gereken e, temel şeylerden biri, konulardan biri. Bunun bilmiyorum üzerine e, giden oldu mu. E, görüntülerde gene... Ee, bir takım şeyler var. Mesela bu prost zamanda yapılmış olan balüstratlar, tasarım olan bu şeyler. Tasarlanmış yani çevre düzeni diyelim. Oradaki mekan e, tasarımı. Bunların hepsi e, gözükmüyor. Onlar kaldırılmış gibi. Yani o merdivenler, masif mermer, merdiven Herhalde e, unuttular çizerken ya da fark etmediler. Bunlar kaldırılmış. E, acaba bunları yıkıyorlar mı? Ben çok merak ediyorum. Çünkü bunlar Hani kurul kararı olmadan kaldırılması da mümkün değil. Zaten yani tescilli olması gerekir. Osmanlı döneminden tek kalan bir şey vardı orada. Mermer giriş vardı. Altıncı daire zamandan kalan. Prost şeyinin düzenlemesinde ortadan kaldırılmamış, korunmuş olan bir bölüm vardı. Divan Oteli'nin karşısında. Pervitiç haritalarında Jardin Municipal diye geçer or o bölge. Hmm. Yani Kışla'nın arkasındaki belediye evet. bahçesi. Onun girişini birdenbire yok ettilerdi bir gecede. Yanındaki mermer vazolarıyla falan. Bu da öyle mi güme mi gidecekti? insan merak ediyor tabii. Görüntülerde gene Yaya Köprüsü yok. Bence en temel eksiklerinden biri şu anda bu sistemin parkın iki bölümünü birleştiren Yaya Köprüsü. Onunla ilgili hiçbir fikir yok. Yani geçici de olsa bir inşaat iskesinden yapılmış bir Yaya Köprüsü dahi yok. Tabii başka konularda var. Mesela bu ağaçların tam tünelin üstündeki betonun üstüne yerleştirilme biçimi komik. Yani ancak plastikten olursa o ağaçlar orada durur. Derinlik olarak arkada yüzeyle birleştiği için yani en fazla 30 santim derinlik gözüküyor. Halbuki o ağaçların böyle bayağı 1-1,5 metre altında kümbetler olması lazım ki biz yanından geçerken belki göremeyebiliriz ama uzaktan gözükebilir. Yani mezarlıklarda vardır ya böyle duvarın üstünde ağaçlar. Öyle olması gerekir köklerinin olabilmesi için doğrudan doğru betona bitişerek çıkan ağaç cinsi ben görmedim. Peki inşa edilebilir yeni yeni imal edilebilir yani şey. Belki plastikten yapılıp tabanı böyle şey hava, hani kavuçuktan şeyler vardır ya silikondan ya da cama yapışan böyle vantuzlu. He vantuzlu ağaçlar olabilir onlar betonun üstüne böyle diye yapışır. Öyle durur rüzgarda evet. da işte hafif sallanır falan. Belki öyle olabilir. Ondan sonra daha, daha bir birçok şey var. Yani mesela bu projenin kurul onayı var mı? İnsan bunu merak ediyor. Madem Mart ayında başlayacaklar uygulamaya. E, acaba koruma kurulu karar var mı? Yani vatandaş çünkü bayağı bekliyor. Yani bir e, doğramayı bile değiştirecek olsa. Hani koruma kurulu kararı bekliyor. Acaba belediye bu kararı ne zaman aldırmış? Onu ben çok merak ediyorum. Bir de kentsel tasarım projesi daha önce ihale edildi. 2011 yılında. E, o zaman şaşırdığım şeylerden biri de bu projenin müellifi kim? Eski müellif olmadığı çok açık. Onun çizim tarzına hiç benzemiyor. O zaten bilmiyorum bir mimar mı çizmişti daha önceki şeyleri yoksa bir e, teknik ressamın yaptığı bir canlandırma mıydı onu bilmiyorum ama belediyenin sitesinde yayınlanan. Ama bunun için bizim cebimizden bir paranın ödendiğini Hepimiz biliyoruz yani o ihaleyle birlikte. Acaba o para geri alındı mı ben onu da merak ediyorum. Yani bu projeyi aynı konuda iki tane ihale olamayacağına göre... ...o ihaleden sonra acaba e, o ihale iptal edildi... ...yeni bir ihale mi açıldı bu projeyi yaptırmak için... ...onu da açıkçası e, merak ediyorum. Çünkü böyle e, konular e, basit konular değil. Koskoca Taksim Meydanı yani kentine önemli meydanının düzenlenmesinden söz ediyoruz. Ama bu proje yapılırsa meydanın ortadan kalkacağı kesin. Yani onu söyleyebilirim. Evet. Meydan parka dönüşüyor. Yani ikisi aynı şeyse onu bilmiyorum tabii yani. Meydan da aynı şeydir, park da aynıdır deniyorsa o, o başka bir şey. Benim öyle bir e, bilgim yok. Benim bildiğim meydan başka bir şeydir, park başka bir şeydir. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Peki şey bu... Hmm. Taksim gezisiyle Gezi taksimi e yer <gülüyor> değiştirdi. Yani Taksim'in kendisi Gezi'ye ee, dönüşmüş oldu. Yani böyle bir şeyler oldu. Gezi ruhu Taksim'e sirayet, sirayet etti. etti. Doğurdu. Zaten bugün bir gazetede Gezi doğurdu diye bir şey gördüm. Radikan'de yani, de galiba değil mi? Yani Gezi doğurdu. Yani Gezi'nin de doğurduğu anlaşılıyor. Yani böyle bir artık herhalde yaşı... 60'lara yaklaşan bizler için taksim öyküsü biraz nasıl diyelim seyredile seyredile e, kabak tadı vermiş bir filme dönüştü yani bu filmin çok eski versiyonları da var biz onları taksimi 60'lı yıllarında biliyoruz yani mesela ben hatırlıyorum orada bir e, gö ucu göklere giden bir kasatura vardı şeyin önünde dururdu evet darbeden sonra e, dar darbeden konmuş. sonra ekonmuş olan bir şey vardı yani arkasında bir e, taş... E, ...dan oluşan bir tepecik. Tepeciğin üzerine oturtulmuş bir kasatura. Çok yakışıyordu. Ka, kasaturanın etrafında ince tellerden oluşan bir şey. Defne dağı. Ha, bir hale. Evet, o halin evet. üzerinde de... ...çok dikkat edildiği, gibi, edildiği zaman seçilen... E, ...defne yaprakları vardı. Sonra... O, ...o uzun zaman orada durdu... ...onun durduğu çok uzun... ...belki 80'lere kadar durduğunu galiba anlatıyorum... ...öyküsünü bizim... ...çok sevgili Burak Boysan... ...bu İstanbul 1910-2010... E, ...sergisinde... ...bu me şeyin... ...meydanın sergüzeştini anlattı... Ne, ...nerelerden... ...nerelere geliyor diye... E, ...orada da tabi bu... ...kasatura önemliydi fakat daha sonra... ...tabi kasaturanın kalkması... ...meydanın düzenlenmesi... Ve ondan sonra artık bizim bildiğimiz yeni şeyler. Yani bu herhalde İstanbul'un dünya çapında ün kazanmış bir meydana oldu. Ve biz bu meydana müdahale etmeye, etmemeye, etmemeyi başaramıyoruz. Yani bu müdahalemizi, meydana yapılan müdahaleleri zapt etmek, zapturat altına almak mümkün olmuyor. Fakat işte senin... Demin yaptığım sonuçtan da anlaşılacağı gibi e, meydana yapılan müdahaleler üzerinde hiçbir zaman e, bir konsensüs sağlanamıyor. Yani toplum e, meydana müdahale, yani müdahale yapanlar iyi şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Toplum adına konuşarak güzel şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Yaptıkları şey fakat sonunda yapılan şeyler de çok kalıcı olmuyor. Hatta hmm. bence yapamıyorlar da. Yani Yapılamıyorlar. Şöyle yerde. bir şey de var. Mesela opera binasının yapımı hani çok uzun sürdü. işte 1939'larda başladığına göre proje 70'lerde bittiğine göre 30 yıl süren bir inşaattan söz ediyoruz. 30 yıl neredeyse. Yani proje kısmını da 36'ya kadar bile belki götürebiliriz. E sonra 7 senede tekrar yapılması sürüyor yangından sonra. Etti 40 yıl. E bugün geldik 2008'den beri boş değil mi AKM'e? Hmm. E gene bir altı yıl daha ekleyelim. Yani neredeyse 10 sene kullanılmış, 60 Hı. sene yatmış bir binadan söz ediyoruz. Biraz bu yapısı itibariyle şeye benzemiyor mu? Topoğhanedeki eee antrepolara. Evet. Ya, yani o yani 55-58 yıllarında yapılıp 69 yılında devreden çıkarılan köprünün yapılmasıyla birinci köprünün. Toplam olarak 15 yıl çalışıp 69 yıl kapalı kalan bir, bir yerden bahsediyoruz. Yani burası da e, ben e, herhalde AKM'nin hakemede e, kaç tane gösteri, gösteri yapıldı diye sorduğumuz zaman 60 yılda herhalde en az gösteri yapılan ortalamaya vurursak yerlerden bir tanesidir. Yani ama yani kullanıldığı zaman yoğun ya, kullanılıyordu. Hiç, ama, çünkü yer yok, başka yoktu. yer yok. <gülüyor> ama yani. E, Bina'nın tarihine bakarsak yani 60 yıla bölersek yapılan göstericiye çok gösteri sayısını çok fazla olur çünkü çok Şunu, büyük bir kısmı büyük evet, bir kısmı boş, boş geçiyor inşaatla boş. geçiyor yani şu anda da şu anda da orası bir çeşit bir... gibi. <gülüyor> Bir çeşit güvenlik kuvvetleri, kışlası gibi e, kullanılıyor. Yani o, duyduğumuza göre orası bir hani depo, malzeme deposu, yatakhane filan amaçları, dinlenme yeri filan olarak kullanılıyor. Polis yani, karargahı yani. olarak evet. çünkü düzenlenmesinin nedeni şu, hani gezinin ortasını işgal etmişti biliyorsun polis evet. karargahı. Onu orada Çevik Kuvvet Karargahı çok dikkat çektiği için evet. ve e, biraz da tepki çektiği için yani parkı gelip polis işgal etmiş. Bu sefer daha önemli bir yapıyı kültür evet. yapısını operayı işgal ettiler yani ee, şey. akustiği daha iyiydi herhalde ee, fakat şöyle yani bir şey yani bir, mimari güzel bir mekan kullanıyorlar yani bence sanatsal bir yer koltukları duruyor mu acaba bilmiyorum, çok merak ediyorum bilmiyorum. Bilmiyorum. fakat şöyle bir durum var Atatürk Kültür Merkezi tabi son olarak ismi AKM oldu yoksa daha önce Kültür Sarayı yangın Hı -hı. E, öncesi ondan önce de opera binası yani şehir Hı -hı. operası tıpkı Paris'teki opera gibi Hı -hı. orası da opera meydanı aslında adlandırılması Hı -hı. opera ee, ...Opera Pastanesi mi vardı? Bir şey vardı. Sanki öyle bir evet, şey hatırlıyorum. Evet. Ee, şimdi burada... E, AKM bitmeyince... ...uzun yıllar, sene de ...Akemeyi inşa edemeyince... ...ya da opera binasını... E, ...İstanbul alternatif bir çözüm buluyor. Spor ve Sergisarayı denen... ...bir çok amaçlı salon var. Hı -hı. Bu salonun aslında inşa biçimi... ...konserler için çok uygun değil. değil. E, çünkü yanında böyle açık... E, ...şeyleri var, balkonları... Çit tribünleri var. Tribünler evet... Yani tipik bir basketbol salonu Sal ya da evet. voleybol salonu şeklinde inşa edilmiş. Fakat İstanbul'da birçok konser orada düzenleniyor. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi bir türlü bitmiyor. Ben çocukluğumda orada bir iki defa sirke bile gittiğimi düşünüyorum. Ben buz, ıı, buz valesi... Buz buz buz, buz Otururduk üstümüze buzlar sıçrardı evet, böyle evet. parter ıı, evet. önde, önde oturunca. Ben şeye bile çıktım orada spor ve sergi sarayında sahneye bile çıktım ilk okuldayken. Şeyler... Şarkı mı söyledin abi? Yok, şey yapmışlar. Şiir mi okudun? Hayır, böyle dönen toplar vardı. Hı? Dönen topların için elimizi sokup numara çekerdik. Ona göre de bir banka şey dağıtırdı, ikramiye evleri dağıtırdı. Ha, ha, sen, Onu sen, sen, evet. Numara çektik, çocuklara çektirirlerdi. Orada. Evet, evet şey. Hı. Şimdi e, dolayısıyla yani spor ve sergi sarayı bir şekilde AKM'nin işlevini e, kısmen de olsa üstlenmiş gibi yani böyle müzikal şeyler. E, bir de tabi tepe başında küçük bir e, bina var. O da çok sevimli bir bina. Tepe başındaki tiyatro yapısı. O da <gülüyor> önemli bir işlev görüyor. Mesela çocuk koroları falan geldiği zaman Avusturya çocuk korusu falan ilk oraya giderdik. Bir de şans sineması tabi. Yani bunlar Atatürk Kültür Merkezinin ...sinema salonları, emek sineması falan gibi bunların e, tabii tamamlayıcı bir işlevi var. Atatürk Kültür Merkezi ise eşsiz bir yapı, sahne sistemleri itibarıyla. Şimdi başbakanın bana yaptırmadılar dediği meselenin iç yüzünü istersen biraz konuşalım. Evet yani bunun nasıl oldu? Şimdi buradaki e, 2010 bünyesinde değil mi? Bunun bu binanın restorasyonun söz konusuydu. Evet. Yeniden yapılma söz konusuydu. Bir proje konusuydu. Ben onu onu anlat. Bence burada başlayalım sonra ikinci kısımda da devam edelim. Nasıl olduğuna dair ben de bilmiyorum. Sen bunu çok daha yakından izliyorsun. Ben konunun önemi hakkında bir iki şey söyleyeyim istersen. Yani bu, bu Taksim olayı artık Taksim'le ilgili bir olay olmaktan çıktı. Burası bir yani e, bir gösteri alanı, bir simgesel merkez yani simgesel bir mücadele alanı, <gülüyor> simgesel kapitali kim temsil ediyor veya kimin e, simgeleri e, sergilenmeye değerdir sorusunun cevabının verildiği üzerinde uzlaştığımız tek şey e, bu mekanın simgesel olarak çok önemli olduğu üzerinde. Anlaşmış gözüküyoruz. Orası da bu. onun için simgesel mücadele Burduyo'nun anlamında, e, Burduyo'cu anlamda simgesel sermayenin e, eli geçirme mücadelesi biraz Taksim'de yapılıyor. Yani, evet. e, yani orada boy gösteriyor. Orada boy. Çünkü o o. İstiklal Caddesi aslında... 19. yüzyıl kapitalizminin hmm, eseri. Evet, evet. Devlet kendini ilk defa orada gösteriyor. Diliyor, evet. Şehir ekonomisine de müdahale bu, ediyor. Bu, bu da ondan sonra İstanbul'u şey yaparsan İstanbul'un gelişme sürecini izler, izlediğin zaman da aslında Taksim Cumhuriyetin kurulduğunda şehrin bittiği yer bir yerde kışlayla beraber. ondan sonraki dönem Taksim Harbiye arasında yani 30'lu yıllar 40'lı yıllar o ünlü ee, Şişli'de bir apartman şarkısı yani o dönemin inşaatını anlatıyor. 70'li yıllarda Şişli Mecidiye köy kesimi apartmanlaşıyor. İşte şeylerden sonra da 80'lerden sonra ikinci köprüyle beraber de Zincirli Kuyudan e, Masla'a kadar kısım şey yapıyor. Yani bizim tünelde başlayıp Masla'a kadar giden hattı bala su ayrım çizgisi ondan sonra bizim şehrimizin aslında mimari e, mirasının sergilendiği bir müze gibi birinci e, İstiklal Caddesi e, Arnavu İstanbul'u işte e, Taksim'le e, Harbiye arası hatta biraz Şişliye kadar da biraz Bauhaus modernite dönemi'ne evet. Şişli, Şişli Şişli civarı Şişli civarı bizim gece kondulu dolmuşlu zamanlı e, şehrin yani müteahhit apartmanlarını işte Zincirli kuyu şey kısmı da e, küreselleşme kısmının Mekansal e, bir çeşit sergi, sergileme alanı. Evet. Bunlar birbirlerine böyle merkezler yani Taksim gibi, Harbiye gibi, e, Şişli gibi, Mecidiyeköy, Kuyu gibi yani topografyanın kırıldığı e, Fransız ya da plakturnant derler. Yani paliyeler, böyle platformlar, e, düzlükler, platolar üzerinde birbirine bağlayan, bağlanan parçalar. Onun için bu... Taksim bunlardan en önemlilerinden bir tanesi ve ta zaman içinde de bir şeye dönmüş bir e, sergileme alanına dönmüş. Bu buranın bence e, imar tasarım planlama öyküsü kendi başına planlama tarihi açısından olduğu kadar Türkiye'de Türkiye'de bu e, toplumsal imgelemin nasıl geliştiği e, kamu alanının nasıl kurulması gerektiği konusundaki farklı fikirlerin e, bir çeşit mücadele alanı haline geliyor o yüzden buradaki küçük öyküler taşlar parklar binalar korumalar işte parkın öyküsü e, oradaki maksemin şeye dönüştürülme öyküsü sanat kalerisine dönüştürme öyküsü ee, kilisenin önündeki dönerciler ondan sonra bunların hepsi birer e, yani kendi boyutlarının çok üzerinde e, anlamlar e, yan anlamlarla yüklü e, süreçler. E, şimdi senin e, bu aradan sonra galiba az bir zamanımız kaldı bu şeye geçmeden önce bir müzik dinleyelim. Ve ondan sonra sen bize bu 2010'lu yıllardan itibaren şeyin e, e, AKM'nin öyküsünü anlat. Ben o öykünün çok e, öğretici boyutlar içerdiğini e, düşünüyorum. Ara, arada e, bu müzikte yine getirdiğimiz e, Pete Seeger'ın bir e, yine kentle, kentleşmeyle ilgili bir şarkısını dinleyeceğiz. Little Boxes. Another very prolific songwriter is a friend of mine in Berkeley, California, by the name of it. Malvina Reynolds. Is her name? She's a good song. Well, you know she writes a song every day for before breakfast, and with that kind of output, put, you can't fail. But this song is about that part of the country out there. Well, maybe, maybe here too. That. You know these hillsides around the Bay Area? They've all been bulldozed and terraced and everything. Well, this song tells it. Little boxes on the hillside. Let me, let me get the song out. <laughs> little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky tacky. Little boxes, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same <laughs> And the people in the houses All go to the university And they all get put in boxes Little boxes all the same And there's doctors and as lawyers and business executives and they're all made out of and they all look <laughs> just the same. They all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same.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 Bu tekrar e, tekrar beraberiz e, Metropolitika Programında e, müzik için araya gitmeden önce e, Koran bize e, bu taksimdeki e, met e, opera binasının yani akmemin e, tasarım, kullanım öyküleriyle ilgili. Açıklamalar bir öykü anlatacağını söz vermişti. Şimdi o 2010'da İstanbul Kültür Başkenti projesi içerisinde önemli bir görevdeydi. Bu projeyi de çok yakından izleme fırsatı oldu. Şimdi Korhan'ın anlatısıyla biz bu AKM meselesi nereden nereye geldi onu bir dinleyelim. O bize Taksim'de olup biten konusunda önemli ipuçları sağlayan bir öyküdür diye düşünüyorum. Şimdi nasıl başladı bu AKM projesinin AKM'nin restorasyonu İş... işini bize bir anlatabilir misin? Aslında ben tersten bakıyorum. Hı? Yani bu Dalan zamanından beri Taksim'deki projelerle uğraştığımız için bunun basit bir konu olmadığını yani bir restorasyon meselesi olmadığını hemen ilk bakışta anlamıştık. Yani bir anayasa problemi içerdiğini temelde. Dolayısıyla bu şeyi çözmek için, bu merkezi iktidarın şeyini dönüştürmek için aslında bir bakıma kültür başkenti programı AKM veya Gezi'nin rehabilitasyonu için değil, yani bunu yapmak için değil, bunları yap, yapabilmek için kültür başkenti oldu İstanbul. <gülüyor> yani o zaman adaylık dosyası hazırlanırken ki bu 2000'li yıllardan önceye gider Taksim konusunun, Kültür Başkenti ile birlikte adaylığı ile birlikte anılması 99'da yönetmelik değiştikten sonra da adaylık için bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu gönüllü grup zaten uzun zamandır Taksim'le ilgileniyordu. Yani Taksim'deki bu şeyin Cumhuriyet'in bu tepeden inmeci merkeziyetçi yaklaşımına göre bir şehir perspektifi oluşturmak ve bunun da kurumsal altyapısını oluşturmak... Ee, meselesi. Yani bunun için hem bir kültür mirası boyutu konmuştu. UNESCO meselesiyle ilgili olarak e, bu çok aktörlü yönetim planını şey yapacak, taşıyabilecek bir tüzel kişiliğe ihtiyaç vardı. Diğeri de bu tip kamu salonların özelleştirme baskısı altından kurtarılması için böyle bir ...enstrümana ihtiyaç vardı. Peki bu Habitat 2'nin burada bir etkisi oldu mu? Tabii onun devamı gibi kabul edilebilir. Hatta bu şekilde Robert Palmer'a... ...Yani Avrupa Konseyi'nde kültür işlerinin başındaki kişiye de... ...adaylık gerekçesi bu şekilde anlatılmıştı. Ama henüz daha sivil girişim ortadayken. Evet. E, dolayısıyla işte Türkiye'nin adaylığının kesinleşmesi... 2006'dan itibaren, ...2006 yılından itibaren şeylerin olmasıyla birlikte... E, Hükümetin de bu konuya ilgi göstermeye başlamasıyla birlikte... ...2007 yılında adaylık başvurusu kararı alındı. Yani bu zaten e, İstanbul'un başvurusunun gerçekleşmesiyle birlikte... E, ...hükümetle ilişki kurulması gerekiyordu. Çünkü hükümet bu başvuruyu yapabiliyor. O zaman dosyaya e, ısrarla biz Atatürk Kültür Merkezi'ni e, koymaya çalıştık. E, çünkü bir sivil girişim vardı... Hatırlarsan bir yarışma yapılmıştı öğrenciler arasında. Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili toplantılar yapılmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok kalabalık toplantılar olmuştu. Ee, çeşitli platformlarda bu Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bu sivil girişim zaten çalışmalarını sürdürüyordu. Dolayısıyla programın içine konmaya çalışıldığında hem sivil girişimin içinde daha çok böyle piyasa şeyine de yakın olan insanlar, bu işte hani kendilerine proje fırsatı sağlayacağını düşünen bir takım, Çevreler hem de resmi taraf ki sonra onlar egemen oldu bu kültür başkenti programına onlar ısrarla Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılacağını ve siz bu işe karışmayın bu problemli bir konu bunun içine koymayalım diyorlardı fakat sivil girişim <gülüyor> ihaleyle ve şeyle çalışmadığı için gönüllü olduğu için yani hiçbir bağlantısı olmadığı için Atatürk Kültür Merkezi'ni program içine koymayı başardı nasıl başardı? Başbakan'a ve Başbakan Yardımcısı'na bu konuda bir tartışacağız, inceleyeceğiz ve çok deneyimli mimarlardan ve uzmanlardan oluşan bir toplulukla birlikte yıkmak da dahil her ne konu olursa olsun her şey müzakere edilecek, müzakeresiz adım atılmayacak. Çünkü yönetim şey diyordu herhalde başbakanın talimatıyla önce yıkalım sonra sizin istediğiniz gibi yarışma yaparız ya da ne isterseniz yaparız kolayca böyle tavlayacaklarını zannediyorlardı çünkü hani mimarlar böyle şeylere daha olumlu bakarlar diye ama bu grup yıkmakta da her şey konuşabiliriz dedi başbakanı yani siz yıkmak istiyorsunuz anlaşılıyor bunun nedeni de operadan nefret ediyor ve belki de ya da onu karşıt şey olarak görüyor işte cami meselesi 28 Şubat sürecinin en önemli gerilim konularından biri olduğu için Taksim'e yapılacak cami Dolayısıyla burada bir kararlı tutumu olduğu belliydi başbakanın. Başbakanın karşısında bu bağımsız grup ee, daha önceden hazırlıklı çıktığı için yani bu adaylık süreci tamamen bağımsız olarak hiçbir kamu bütçesi kullanılmadan gerçekleştiği için o süre içinde harekete geçirmiş olan topluluk aynı habitatta olduğu gibi ee, bu kültür başkenti meselesini kendisi programladı. UNESCO meselesi mesela buradaki o ...şeylerle ilgili konular da bunun içine kondu. Mikro bölgeleme yapmak, yani yeni kapı meselesi o sayede. Karasurları ile ilgili bir yönetim planı hazırlanması o sayede. Ee, arkeolojik alan, arkeolojik parkla ilgili, Süleymaniye ile ilgili. Bütün bu şeyler sivil e, bir perspektifle, böyle tepede inmeci, inşaatçı olmayan e, bir şeyle programın içine kondu. Ve bu sayede Atatürk Kültür Merkezine başbakan imzalayıp... Brüksel'e vermek zorunda kaldı. Çünkü kendilerinin ürettiği henüz hiçbir fikir yoktu. Onu orası Müteahhitlerle henüz harekete geçmemişti. O tarihte. O tarihte, 2007 yılında. Dolayısıyla bağımsız girişimlerin oluşturmuş olduğu programla başvurmak zorunda kaldı hükümet. Fakat ondan sonra tabii bildiğimiz yöntemler geliştirilmeye başlandı. Tekrar şeye doğru merkezi rejimin müdahale biçimini gördük... Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ya da İstanbul ölçeğinde bir karar mekanizmasıyla yönetilmedi. Doğrudan doğruya Ankara'ya bağlandı bütün şeyler. Fakat bu sürede Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi hazırlanmış olduğu için gönüllü insanlar tarafından bu mimari süreç geliştirilmiş. Kaç oldu. yılında başladı bu iş? Yani 2007 yılında <gülüyor> e, adaylık süreci şeyiyle birlikte o proje çalışmaları başladı. Dolayısıyla 2009 yılına gel, gelindiğinde de projesi bitmişti. Dolayısıyla e, bunu ihaleyle e, şeyin yapması e, bir gruba devredilmesi Fransız söz konusu değildi. Doğrudan doğruya Hayati Tabanlıoğlu projeyi yapmış olmasından dolayı Murat Tabanlıoğlu gönüllü olarak hem proje üstlendi hem de proje yönetimini. Sonra kabul edildikten sonra da çaresiz başbakan kabul etmek zorunda kaldı. Zaten imzalamış olduğu dosyayla da Bürüksel'e zaten e, ben bu kentin önemli kültür yapısını onaracağım diye söz vermişti. Dolayısıyla böyle bir etki altına girdi sonra da işte e, yıkmak istediği bina yap kaynak ayırmak zorunda kaldı devlet ilk defa hayatında ve bir kamu yapısının görüp görebileceği herhalde en iyi restorasyon projesi hazırlandı çünkü bütün Sahne sistemleri'nin aslında Türkiye'nin değil Avrupa standartlarındaki en iyi yapılardan biri olduğu ortaya çıktı bu incelemeler sırasında. Hı hı. Dolayısıyla onların korunması, elektromekanik sistemlerin güncellenmesi, statik yapısının güçlendirilmesi, e, enerji etkin bir yapı haline getirilmesi bu da çok önemli. Yapının izolasyon sistemleri tabi 70'li yılların göre e, ucuz, teknolojisine göre ucuz benzin döneminde. Evet bir de tabi elektro elektronik sistemleri de. ...güncellenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla... ...yapıya fazla bir müdahale olmadı. E, projenin üstünde bir... ...restoran yapılması söz konusuydu. Çatı. Çatı. çatı yani... ...şeyin üstünde, e, Denize Bakan... ...tarafında. Hı hı. E, onun içinde... Bir, ...iki taraftan da merdiven... ...ekleniyordu. Binaya... E, ...şey olarak, yani değişiklik olarak, mimari... ...değişiklik olarak yaşaması için... ...böyle bir fikir ortaya atılmıştı. Bu zaten... ...Kültür Bakanlığı'nın koruma kurulundan... ...geçirmiş olduğu 2008... E, tarihli 2008 yılında projede vardı avant yani. projede yani böyle hafif şeyle çizilmiş yani bir eskiz mahiyetindeki ama kurul onayı olmuş olan projede bunlar zaten vardı e, kültür bakanı geldi kültür ve turizm bakanı Ertuğrul Günay Onu, o toplantıyı çok iyi hatırlıyorum aman dedi bu restoran yüzünden projeyi durduracaklar mahkeme dedi e, bu yüzden şey yapacak e, bu, bu projeyi engelleyecek ne olur bu projeden bu restoranı çıkarın Binanın kurtarılması için bu restoranın olmaması çünkü tepki gösterecekler biliyorsunuz dedi. Hazırlanıyorlar işte bu yapıyı durdurmak için. Onun üzerine Murat Tabanlıoğlu yani projenin müellifi bu restoranı projeden evet, çıkardı. Tamam. Dolayısıyla bina yani o zaman tamamen orijinaline dönmüş oldu. Yani. Orijinaline dönmüş fakat çok iyi mühendislik projeleriyle geliştirilmiş oldu. Yani bir kamu yapısında bugüne kadar yapılmamış bir araştırma yapıldı. Yani bütün o sahne sistemleri, elektromekanik sistemleri muazzam bir şeyle çalışmayla, ben sadece statik çalışmaları için sahiden çok iyi uzmanlar toplantılar yaptılar, sonra proje çalışmaları yaptılar. Yani her alanda bence bir kamu yapısı için hiç olmayacak derecede nitelikli bir proje bu, projeden, bu, bu işlerden hiçbir kısmı uygulandı mı yoksa... Hiçbir hiç, parçası hiç uygulanmadı. uygulanmadı. Uygulanmaya gidilirken işte mahkeme kararıyla durduruldu. kişi de zaten o eski 1 bölü 200 avan projeye göre tahmin ediyorum karar vermişti ki üstünde çünkü restoranın bir tek orada vardı. Bu uygulama projesi zaten bir mühendislik ve küçük mimari müdahaleler içeren bir yani projeydi. Restoran... Lambaları bile yani biçim olarak aydınlatma elemanları bile değişmiyordu. Evet, evet. Koltukları, üstündeki seramikler mesela Gorbon Zaman tarafından yapılmış o duvar seramikleri içerideki, iç mekandaki. Ve bunlar çok hasarlıydı. Üstlerinden hep tabakalar kalkmış. Mesela onların yeniden üretimini sağlamak için kalıplar hazırlandı. Hı hı. Yani bütün bunlar bu kadar ince detaylarına kadar kullanılıyor. Konuşuldu, düşünme. geliştirildi, mükemmel hmm. bir proje hazırlandı fakat e, uygulama imkanı olmadı. Şimdi başbakanın dün söylediği opera yapacaktım, yaptırmadılar şeyi oraya e, hmm. dayanıyor. Hmm. Çünkü durdurulunca başbakan da çok rahatladı, sevindi aslında. Hmm. Gene eski sisteme geri dönüldü yani eski kutuplaştırılmış kavga eden sisteme geri dönüldü ve e, ondan sonra da başbakan aynen şunu söyledi istemiyorlarsa yapmayın dedi evet, evet. böylece rahatlamış oldu yani bunu e, dava konusu yapan gruplar e, kimlerdi e, yani o zaman işte bu sanatçı sendikası'nın e, başını çekti e, bir grup sivil, evet, evet sivil. onlar zaten hani proje toplantıları yüzlerce proje toplantısı yapıldı o toplantılara katılıyorlardı e, katılmadıkları zaman yani fark ettiğimizde de zaten biz ee, gönüllü insanlar hani bizim bundan bir beklentimiz yok onlar için yapıldığını biz düşünüyorduk bu çalışmanın evet. onun için onları mutlaka arayıp çağırıyorduk toplantılara evet. ee, fakat e, başka bir gerilim vardı biz onu fark ettik aslında tabi bu yapı üzerinde aslında cumhuriyetin devlet ile popülist siyaset bürokrasisi arasında bir gerilim var ve bu tam bu yapının üstünde cereyan ediyordu Aynı koruma kurullarında olduğu gibi ya da devletin diğer kültür bürokrasinin içinde olduğu gibi bu alanda da siyasetle hani orduyla siyaset arasındaki gerilim gibi aslında devlet bürokrasisi içinde de böyle bir şey var, siyasetle bir gerilim var. Onun için başbakan aslında bu şeyden istifade etti e, bu gerilimden ve e, istemiyorlarsa yapmayın diye durdurttu projeyi. Yani yani proje, proje o zaman. Zaten mahkeme durdurmuştu. Yani şimdi ondan sonra e, bina... Ne, e, e, yani ne yenilendi ne eski işlevine e, dönmüş oldu. Bu şekilde bir orada e, hayalet bir bina olarak. Evet temel bir problem var. 2008 yılında bina boşaltıldığında da boşaltıldığında ortada yani. bir proje yoktu. Yani evet. insan ne yapar? Hani ona göre programlar. 2008 yılında eğer yapıyı boşaltacaksan, hı hı. E, ondan önce proje sürecini bir sene iki sene önceden başlatırsın. Hı hı. O proje tam o 2008'de bitmiş olur. O sırada da hemen e, müdahaleyi yaparsın, altı ayda o işi bitirirsin, tamiratı tekrar açarsın. Ama tabii senin burada yani anlattığın bunu gerektirir. Senin burada anlattığın e, olay bence e, bir yani genel doğruyu söylüyorsun. Halbuki burada çok özel bir yerel bir anlamlar dünyası var. Taksim'de demek ki bu genel doğru, genel iş bu şekilde olmuyor. Çünkü çok büyük bir çekişme içeriyor bu proje. Her konu aslında. Her konu, her konu. Yüzden... Sonra UNESCO meselesinde de aynı çelişkiyi yaşadık. Evet. Yani UNESCO'da da sivil girişim aslında başka bir patikaya doğru konuyu çekmeye çalıştı sonradan bu resmi çekişme alanına tekrar taşındı konu ve o zaman da Başbakan ve Büyükşehir Belediyesi rahatladı açıkçası yani yani köprü meselesinde demin, e, demin e, sunduğun e, 2010 projesinin e, genel e, resmi ile e, projenin daha sonra yaşanmış <gülüyor> versiyonu arasında da çok büyük e, farklar var yani oradaki e, sanki proje e, niyetle, niyetlendiği gibi değil de niyetlenilmediği gibi e, yaşandı ve bitti. Yani uygulamalarıyla sıfır etkili oldu demiyorum. Bir sürü şeyler yapıldı o şey içerisinde de. Fakat herhalde o projeyi tasarlayanların e, hayal ettikleri bir 2010 programı da e, yaşanmamış oldu yani. Aslında Habitat'tan biri ilk defa belki de <gülüyor> bir e, stratejik muhalefet biçimi ortaya çıktı. Bu nedir? Sorunu sadece ulus devlet merkezli Ankara'dan çözmeye çalışan siyaset anlayışının yerine yerelde farklı düşünceleri bir araya getirebilen, farklı öncelikleri de birbiriyle ilişkilendirebilen, e, farklı bir politik, semantik üretmek. Yani bu yerellik meselesi. Aslında dünyada da böyle tartışılıyor. Bunun kurumsal altyapısını hazırlamaya gayret etmiştik o zaman. Yani Hı. hem bu kentsel Hı. dönüşüm Projelerine karşı bir alternatif olabilecek hem e, bu kültürel mirasla ilgili e, bu günkü bu korkunç e, kıyma engel olabilecek hem de kamu alanlarının işlevlendirilmesinde tek seçenek olarak antrepolar tersaneler tek seçenek olarak özelleştirme'nin geldiği modelle direnebilmek için yapmayın etmeyin demek yetmiyor yani siyasetçiye yani. yapmayın etmeyin yani bugünkü durumu koruyun e, suluk öyle yapmayın etmeyin demek yetmiyor. Bunun karşısına çok daha güçlü çıkmak için e, canla başla insanlar çalıştılar. Onlarca sene çalıştılar. Düşün yani 94 yılında başladı bu çalışma. 2010'a kadar, 2011'e kadar sürdü. E, baltalanana kadar. Bu sivil girişim sonunda bertaraf edildi. Benim en çok bu Habitat sürecinde hazır Tarih Vakfı bu sergiyi de açmışken Habitat Hı. sergisini. Dünya kenti İstanbul. Benim söylemek istediğim şey şu. Sahiden bu habitatın da içinde yer aldığı, sahne aldığı, bu sivil girişim, sivil direnişin bastırılmış olması, tarihten adeta kazınmış olması bugün aslında çok acı verici. Çünkü sonuçta sadece itiraz etmeye ve sadece işte bu yaşanan süreci siyasetçilerin eseriymiş gibi göstermeye, bunun arkasındaki e, ulusalcı, tepeden inmeci, otoriter rejimi, yani kentin bütün şeyini kontrol etmeye dayanan, bütün şeyi araç sallaştıran, yolsuzluklara neden olan bu rejimi sorgulayan bir sivil girişim doğma ihtimali vardı. Gezde de bunu gördük zaten. Ne zaman ki o kutuplaştırıcı rejimden kurtuldu sivil toplum e, bağımsızlığını ve şeyini gösterdi. Bütün farklılıklarını bir arada sivil sağda yan yana durarak gösterdi. Habitat'ta da bu olmuştu ondan sonraki deprem sürecinde de sivillerin yan yana gelerek gene devletin yapmadığı işleri yapması ve burada politikayı şey yapması, etkilemesi mümkün olmuştu. Bence bu duyarlılık e, çok önemliydi ama bunun e, şeyin üzeri özellikle örtüldü. Çünkü bu çok tehlikeliydi. Aynı gezide yaşanan seferberlik, nasıl o direniş bugün bastırılmaya çalışılıyorsa e, bu tercüme işlemini, tekrar resmi siyasete tercüme etme işlemini ben iktidarın çok başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Evet. Evet. O zaman da tabii biraz e, 2010'da daha küçük bir serginin hazırlanma sürecinde yoğun çalışmış bir adam olarak yani 2010 e, şeyinde bünyesinde 2010 Usulleri ve ile bir ürün ortaya çıkarmanın ne kadar güç, ne kadar yıpratıcı, ne kadar bez, bezdirici bir şey olduğunu evet. e, görüyorum. Ve o zaman da tabii e, yapılan şeylere şapka çıkarmamak mümkün değil. Çünkü o kadar zor ve o kadar imkansız koşullar altında bir üretim yapmış oluyor ki onları e, Avrupa standartında ve Avrupa'dan ithal edilmiş ölçütlerle Değerlendirmenin de biraz hakça olmadığını düşünüyorum. Bu tabi yani konuşmanın başında biz kaplama taşlarını konuşuyorduk. Oradan bak konuşma kendi şeyi ile kendi kendi mezrağını inceleyerek çok daha derin konulara geliyor. Yani bu noktada sanki Taksimin e, tasarlanması, taksimde yapılacak çiçek tarflarından, taksim edilecek ağaçların şeyine kadar, e, hani geçerliğine yerin deliğine kadar, bu planlama kentsel tasarım konularının aslında toplumsal e, hayatımız, sivil toplumun e, iş yapma biçimleri, siyasi e, siyasi öncelikler, simgesel... E, ...tokmalarımız, bunlar ne kadar iç içe olduğunu ve ben, bizim e, iş yapmadan muhalefet etmeye e, kadar e, toplumumuzun bütün şeylerini... ...nasıl diyelim, bütün, bütün bünyesel e, yani yapısal özelliklerini dışa vuran semptomatik özellikler e, kazandığını e, görüyoruz. O bakımdan şey, e, bu Taksim işi... Ee, biz geçen gün söyledik yani Venedik Venedik İtalya'da değildir. Yani Taksim sadece bir meydan değil aslında bizim toplumumuzun çok e, e, nasıl e, nasıl der çok belirgin bir göstergesi Bütün, belirgin, e, bir, bir dışa vuran sempto semptomatik, semptom. semptomatik bir, evet. bir şey yani bilinçaltına bastırmış evet. olduğu birçok konunun semptomu aslında değil yani, mi? yani e, bu İstanbul'un etrafında yüz binlerce ağaç kesiliyor binlerce e, milyonlarca ton beton dökülüyor şey yapılıyor Bunun hiçbirisi hakkında hiçbir an konuşmayan toplum yani Taksim üzerinde çok muazzam bir şey duyarlılık gösteriyor. Tabi bu da olayın sadece bir meydan düzenlemesi veya park meselesinin ötesinde çok başka bir e, açılımlar, başka e, anlamlar taşıdığını. Yani iyi toplum nedir, güzel nedir, estetik nedir, e, sivillik nedir bu konudaki soruları biz Taksim üzerinden e, yanıtlamaya çalışıyoruz. Bu Günkü konuşma bana benim açımdan önemli oldu. Yani aslında AKM meselesinin öyküsünü bilmek. Projesi tamamlanmış bir yapının mahkeme kararıyla durdurulması ve bu şeyinde durdurma kararının karşısında da tamamen şantiyenin ve projenin rafa kaldırılmasının sonuçlarını hep beraber görmüş. Buyuruyor. Evet burada başbakanın tabii sözü dolayısıyla biz bu konuyu tekrar açmış olduk bir de tabii Taksim'deki bu yeni parklaştırma meydanı parklaştırma projesi dolayısıyla Hı. buraya geldik. Başbakan'ın sözünde de bir düzeltme yapmak ihtiyacını duyduk. Çünkü Başbakan canı gönülden bir opera binası yapmak falan istememişti. O barok bir şey istiyordu değil mi? <gülüyor> Televizyonda binanın evet, mimarisinin barok olması gerektiği. O işte söylemişti. o süslü binalar şunu söylemişti. İşte Beyoğlu'nun mimarisi barok. Hı hı. Onun için yeni yapılacak binalar modern olmayacak, barok biçimli olacak. Bu Demirören falan içinde söylemişti. Tabii baroktan anladığı onun bu neoklasik e, tasarımlar. Yani süslü olsun istiyor herhalde. Çamlıca Camisi gibi. Yani burası Avrupalı ya kendisi de e, öyle bir şeyle bakıyor herhalde. Peki bu barokun sınırları nerede bitecek? Yani ne, nasıl geçeceğiz? Şey baroktan e, globale nerederden geçeceğiz? Nişantaşı seviyelerinde mi, Şişli seviyelerinde? Mi? Onun sınırlarını e, evet, daha o. önce e, şeyle e, şimdi şöyle bölgeler var. Tarih yarımadadaki yapılar Osmanlı stilinde olacak. Yeni Hı -hı. yapılan binalar. Bunu ta, tarihi yarımada planlarını okumamışsın sen. Hı -hı. Ha, Okusaydın orada öyle yazıyor tarihi yarımada da modern yapı olmayacak hı hı, diyor. Tamam. Ben bunu görünce yerlere yattım. Yani sanki tasarım modern bir faaliyet değil. Tarih bina yapmak da modern bir iş değil sanki. E, bu tarihi yarımada kodu bu. Rejimin şeyi bu. Yani tarih yarımadaki bina rejimi Osmanlı stilinde olacak. Tamam. O yüzden tamam. YMÇ falan yıkılmalı. yani. O, evet, tamam. Onlar orada. şey Belediye binası da gitmiş. Herhalde. Değil. Onu da süslerler. Üstüne kaplama yapabilirler. Beyoğlu'na geldiğimiz zaman Haliç Köprüsü'nden geçtiğimiz anda Orada işte barok dönem başlıyor. başlıyor. Peki o barok dönem nerede bitecek yani? Onu? Ee, onu herhalde şeyde Harbiye civarında bitmesi lazım. Nasıl? Yoksa orada ondan sonra kıyamet kopar. Ondan sonra piyasa. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da olmaz <gülüyor> de demeye başlarlar. Peki. Onun için onda da sınırlandırmaya çalışacak herhalde. Peki güzel, güzel bir, güzel öğretici bir konuşma oldu. Teşekkür ederim. Bir de haftaya uluşmak üzere sayın evet. dinleyiciler. Görüşmek üzere. Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii. Lütfen ay etmedi. Terk etme Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41